Evet, Tuba Tekerek de birlikteyiz. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın, merhaba. Merhaba Can. Bu hafta konularımız neler? E, bu hafta konularımız Eurotopics bültenlerinden e, yine 3 e, konu seçtim. Fransa'da Charlie Hebdo davası başladı onunla ilgili gelişmeleri ve medyanın son durumunu aktaracağım ayrıca Slovak gazetecinin kuşu yakın öldürülmesiyle ilgili davada da karar çıktı Onu aktaracağım ama önce Danimarka hı hı. Danimarka'da geçtiğimiz hafta önemli bir yasa konusunda önemli bir uzlaşma sağlandı Nedir bu yasa? Tecavüzün, cinsel ilişkide tecavüzün tecavüz olarak değerlendirilmesi için şiddet aranmayacak, rızanın olmaması yeterli sayılacak. Yani cinsel ilişki için tarafların açık rıza göstermesi gerekiyor ilişkiden önce. Ee, adalet bakanı e, bu şey e, yasayı açıklarken e, açık rıza dediğimiz şeyin e, sadece kelimelerle sınırlı olmadığını, cinsel dilin kelimelerle ötesine kelimelerin ötesine gittiğini söyledi. Dolaylı yoldan rızanın da e, rıza olduğunu söyledi. Ama şimdi hani bu biraz bize bize çok tanıdık olmayan ve karışık bir durum gibi görünüyor. Nedir aslında bu? Yani e, bir kadın ee, mesela yoğun alkolün etkisi altındayken e, ya da bir saldırı anında şok halindeyken, psikolojik olarak donmuşken ve hiçbir şey yapamıyorken yaşanan şeye eskiden e, bunu tecavüz diye mahkemeye taşınamıyordu. Çünkü ortada bir şiddet yoktu, fiziksel şiddet yoktu. Ama şimdi fiziksel şiddet olmasa da kadının açık rıza ya da partnerin, erkek de olabilir bu... Partnerin açık rıza göstermediği durumlar e, tecavüz olarak sayılacak ve bir ceza e, konusu olacak. E, Danimarka'daki sol eğilimli partiler bu konuda anlaştılar ve önümüzdeki ay e, bu konuda bir yasanın e, çıkması bekleniyor. E, Danimarka'da bu uzun süredir tartışılan bir konuydu ve kadın örgütlerinin de uzun süredir olması için mücadele ettiği bir konuydu. E, Af örgütü e, bunun için e, bu yasa için insan hakları açısından tarihi bir zafere doğru atılmış bir adım e, diye nitelendiriyor e, ve birebir e, yaşanan olayların mahkemeye taşınması hukuki süreçlerden öte bunlar önemli elbette e, ama yasal değişikliklerin İnsanların zihniyetine etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor aförgütü ve bunun için de önemli olduğunu söylüyor. Ee, Avrupa'da yasalarını yani tecavüzü şiddete değil de rıza olmamasına dayandırmış olan 9 ülke var şimdiye kadar. Danimarka'da bu yasayı geçirdiğinde 10. ülke olmuş olacak. E, bu e, yasa... Hatta şöyle çok özür dilerim Buyurun. ilgin İsveç'te bu, bu uzun zamandan evet. beri var olan <gülüyor> bir yasaydı. Julian Assange'da hatta bu, bir, İsveç'teki <gülüyor> bu e, kanunlar üzerinden zaten e, suçlanıyordu. Evet, evet. E, Danimarka'da e, bu yasayla ilgili e, neler söylüyor medya diye baktığımızda Der Nord Sili Silişviger gazetesinden bir erkek yorumcu e, hemcinslerine sesleniyor ve şöyle diyor. Eğri oturalım, düz konuşalım sevgili hemcinslerim. Flörtünüze, yakınlaşmanıza ya da dokunmanıza karşı taraftan ne zaman karşılıp verilip verilmediğini pekala anlayabiliyorsunuz. Bu melekleriniz birkaç kadeh şarap ya da bira içtiğinizde de işliyor. Ama eğer bunları biraz anlayanlar varsa, ağır anlayanlar varsa yasanın katılaştırılması karşısında bu kişiler daha dikkatli davranacaksa bu yasaya kim itiraz edebilir? Sayısız araştırmanın işaret ettiği gerçek şu ki tecavüz vakalarının çoğu polise bildirilmiyor bile. Yasadaki değişiklikle daha çok kadını şikayet etme cesareti bulacaksa, bu bile başlı başına önemli bir başarı. Tecavüz kurbanlarına ciddiye alındıkları duygusunu vermek de bir başka önemli kazanım. Ee, böyle genel olarak yorumlar son derece olumlu politiken bir gazetesinden bir yorumcu da bunun yeni bir cinsel kültüre doğru atılmış bir adım olduğunu söylüyor. Ve işte okuldaki eğitime de bu değişiklik yansıtılmalı, bu anlayış yansıtılmalı diyor. Danimarka'dan böyle ilginç ve kadınların mücadelesi sonucunda önemli bir yasa geliyor. İlk haber olarak bunu vermek istedim. Evet, bu çok önemli bir kazanç. Hanım. Bir yandan hep Türkiye'de tam tersi bir yerden e, tartışılır bu hatırlayacaksındır özellikle İsveç'te çok fazla tecavüz vakası var e, deniyordu. Aslında bu kanunlarla ilgili olan bir şey aynı az bahsettiğiniz gibi birlikte içki içip partneriyle eve gittiğinde e, eğer sarhoşsa polise gidip şikayette bulunabiliyor bu tecavüzdür diye bir kadın bu e, hakkı çünkü ben kendimde değildim diyor partnerim olması veya onun evine gitmiş olmam. Ee, bir şey olamaz gerekçe olamaz diye. Dolayısıyla böyle bir e, yanlış karşılaştırma yapılıyordu sanki e, tecavüzlenince biz Türkiye'deki koşulları e, tabii algıladığımız için. Evet yani Türkiye'de bir şeyin tecavüz olduğunu kanıtlamanız için şiddetin e, emaresini göstermeniz gerekiyor. Şiddetin kanıtlarını göstermeniz gerekiyor. Ve böylesi durumlarda da şiddetin kanıtını e, bulmak oldukça zor oluyor. Evet. Ama şimdi bakılacak şey işte rıza olmamasının e, kanıtı. Yani işte bir kadının yoğun e, alkolün tesiri altında olması ya da yani... Yani, hiç bekli, yani tecavüz sonuçta kadınlarda travma yaratan bir şey, bir yakınınızdan bir saldırıya uğruyorsunuz ve donmanız söz konusu olabilir, mücadele edememeniz söz konusu olabilir. İşte İsveç'te dediğim gibi bu tip vakalar mahkemelere taşınabiliyor. Danimarka'da da bundan sonra taşınabilecek gibi görünüyor de Danimarka'dan dediğim gibi böyle. Eee davasına geçelim. Fransa'da e, e, dava e... Charlie Hebdo saldırısından 5 yıl sonra başladı. Geç, geçen hafta Paris'te. E, halen de devam ediyor e, ve bu ayın sonuna kadar da devam etmesi bekleniyor. E, saldırganlar 5 yıl önce Charlie Hebdo dergisinde 12 kişiyi öldürmüşlerdi. E, ayrıca bir Polisi ve bir koşer markette rehin aldıkları 4 kişiyi öldürmüşlerdi ve o o gün olay sırasında polisler tarafından saldırganlar öldürüldü. Şimdi mahkemede bu saldırganlara işte silah temin ettikleri söylenen, lojistik yardımda bulundukları bulunmakla suçlanan 14 kişi yargılanıyor. İşte şimdi duruşmalarda e, Şarlayepto'da Şer, e, olup o gün e, bu saldırıdan e, sağ kurtulabilenler o gün yaşadıkları dehşeti anlatıyorlar. Gerçekten dehşet verici bir e, şeyler, ifadeler. E, ama Fransa'da şimdi e, şeye bakıyoruz. E, Şarlayepto... Dini değerleri de hiciv konusu yapan bir dergiydi. Şimdi 5 yıl sonra nereden nereye gelindi? Charlie Hebdo dava başlarken bu tartışmalı İslam peygamberi Muhammed'e ilişkin şeyleri, karikatürleri yeniden bastı ve şeyine de kapağına da hepsi bunun için. ...diye yazdı ve baş yazıda asla diz çökmeyeceğiz diyorlar. Yani aynı karikatürleri yayınladılar. E, Fransa Cumhurbaşkanı'na da bu soruldu. O da dedi ki yani e, Fransa'da Fransız hukukuna göre vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğü var... Onlar da bu özgürlüğü kullanıyorlar. Benim bir derginin yayını ile ilgili herhangi bir şey söylemem söz konusu değil dedi. Bir yandan hani bu şey korunmuş gibi görünüyor. Ama öte yandan medyadaki yorumlara baktığımızda şu ortaya çıkıyor mesela kosör haber sitesinden bir yorum. Dinlerin... Bilhassa da belli bir dinin eleştirilmemesi gerektiği konu, gerektiği fikri siyasiler, gazeteciler ve tüm inançlardan, muhafazakar insanlar arasından gittikçe yaygınlaşıyor deniyor. Le Figaro'da bir yorum var, bu şeyden 5 yıl sonra Charlie Hebdo ruhu, çok fazla sorgulanır oldu. New York Times gazetesi geçtiğimiz gün aylarda aldığı kaygı verici bir kararla. Kamuoyunu şoka uğratmamak için sayfalarında artık karikatürlere yer verilmemesi gerektiğine karar verdi. Bu da bunu kanıtlıyor diyor La Figaro. Yani biraz şey gibi görünüyor. Artık hani Charlie Hebdo'nun yaptığı şey çok daha az yapılabiliyor. Ve işte bu dini değerlere hakaret etmeyelim fikri daha da yaygınlaşıyor. İslam peygamberine ilişkin karikatürlere karikatürleri ilk yayınlayan aslında bir Danimarka gazetesiydi Yülen Posten 2005 yılında yayınlamıştı. Şimdi Yülen Posten diyor ki. E, böyle karar böyle bir karar alamayız artık diyor. Bu iş artık fazlasıyla tehlikeli diyor. Ee, şöyle denmiş gazetede. bu karar olabileceklerden korkmamızdan kaynaklanıyor ve korku meşru bir his. Yrent Post'un 15 yıldır istihbarat servisinin güvenlik raporlarının gölgesinde yaşıyor. zihinsel bir kuşatma altında olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani 15 yıldır e, bu şeyin e, etkilerini yaşayan gazete artık böyle bir e, karikatürler basamayacağını söylüyor. E, Danimarka'dan durum bu. E, ben kısaca e, şey söyleyeyim, Türkiye'de ne olmuştu o zaman şimdi nedir diye böyle bu haberleri gözden geçirirken e, bir taradım. 5 e, yıl önce Neşerli Epto saldırısı olduğunda... İstiklal Caddesi'nde gazeteciler yürümüşlerdi, Jossu Charlie demişlerdi, biz de şarlıyız Fransız konsolosluğunun önüne kadar gelmişlerdi ve işte dayanışmalarını belirtmişlerdi. E, T24, e, Charlie Hebdo'nun bir sonraki e, sayısını sansürsüz olarak basmıştı, e, yayınlamıştı web sitesinde. Orada... Muhammed Peygamber'e dair tasvir de vardı ama yayınlamışlardı. Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya da köşelerinde yayınlamışlardı. Ama sonra ne oldu? İşte Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'ya bununla ilgili iki yıl hapis cezası verildi. Siz bahsettiniz bugünkü yayının başında işte Türkiye'de basının geldiği nokta işte üç meslektaşımız hani haber yaptıkları için tutuklanmışlardı şimdi serbest bırakıldıkları için seviniyoruz. Ufak bir not daha tarihte bugüne 4 yıl önce bugün Ahmet Altan gözaltına alınmıştı ve Ahmet Altan yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bunu da Türkiye ile ilgili ekleyelim. Evet haklısın. Dün diye hatırlıyordum ben ama hani onu yine de kaçırmıştık e, e, bu evet, arada. Evet e, yanılıyor olabilirim. Yani bugünlerde e, Eylül ayında tutuklanmıştı. Ben e, bugün diye gördüm ama e, yanılıyor olabilirim elbette. E, e, bu arada bah, bahsettiğin <gülüyor> özür dilerim. Yani Avrupa'da Esna... bir yandan da bu geçtiğimiz dönemde Charlie' hep de sonrasında aslında aşırı sağın yükselmiş olduğunu, bir yerin otoriterleşmiş olduğunu da hatırlamakta fayda var. Göçmen düşmanlığının İslamofobinin çok yaygın bir şekilde güçlendiğini. Ee, bir yandan bu karikatürleri yayınlamak eskisi kadar zor mu gazetecilik açısından? Ben bir emin olamadım. Böyle haberler hani bir yandan çıkıyor. Ama mesela biz en son şu haberi vermiştik. Malmö'de Danimarkalı bir ırkçı partinin %2'nin altında kalan biraz marjinal bir partinin lideri Kur'an yakma Eylemi için e, Malmö'ye gitmişti. Kur'an yakma eylemine izin vermediler. Ama futbol maçı yapmışlardı Kur'an'la gibi. Böyle yani aşırı sağda bir yandan e, yükseldiği bir e, koşullar içerisinde yer alıyoruz. Hmm. Ama yani her türlü diyalog ortamının azaldığı... Yani hani uçlar artıyor belki uçlar evet, daha evet, da sinirleşiyor ve ke evet. keskinleşiyor ve böyle bir durumda hani ifadeler daha geriye çekiliyor işte Danimarka gazetesi diyor ki hani biz 15 yıl önce bunu yaptık ama 15 yıldır istihbarat On, 15 yıl <gülüyor> mı? Evet evet evet şöyle yani çok bu, bu enteresan önce 2005'te Danimarka gazetesi yayınlanıyor. Hı. Charlie Hebdo bunları 2006'da tekrar yayınlıyor ve sonra Charlie Hebdo 2012'de tekrar e, Muhammed peygamberin karikatürlerini yayınlıyor falan. Bu uzunca bir sürecin sonunda hı hı. olmuş bir şey. Evet 15. Tamam. Böyle e, vaktimiz bitiyor biliyorum. Yani çok kısacık bir gazeteci e, davasından daha bahsedeyim. E, 2018 yılında da araştırmacı gazeteci, Slovak araştırmacı gazeteci 27 yaşındaki Yan e, Kuşyak e, evinde ile birlikte öldürülmüştü. E, i̇şte bir takım... E, İş e, insanların e, yaptığı yolsuzlukları araştırıyordu ve bunları e, ifşa ediyordu. E, bu öldürülmesinin ardından e, işte Slovakya'da çok büyük e, günlerce süren binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemler olmuştu. E, Başbakan, İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Ve sonra e, Slovakya'ya çevreci, aktivist bir avukat Kaputova Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Hani Slovakya'da önemli adımlar atılıyordu. Evet son olarak tetikçi de 23 yıl hapis cezasına çarptı. Kırılmıştı. Ama asıl önemli olanın azmettiricinin e, yargılanması ve ona verilecek ceza olduğu söyleniyordu. Geçen hafta bu e, iş insanı, azme, azmettirici olarak yargılanan iş insanı sürpriz bir şekilde beraat etti. E, aile bunu işte temize taşıyacağını söylüyor e, ve Slovakya'da işte hukuk devletinin kurulmasına ilişkin hani önemli yola alındığı söyleniyor. Ee, hani ne olacak? Bu davada karanlıkta kalacak mı? Ee, yoksa hukuk devlet yolunda alınan e, e, atılan adımlar bir sonuç verecek mi? Slovakya'da da bunu takip edeceğiz bu dava üzerinde. Peki çok teşekkür ederiz. Böyle ricadılarımızı açtım galiba görüşmek üzere gelecek hafta. Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere.